Elhamdülillahi yedihedanâ lihâdâ ve mâ kunnâ nehtediyel evlâ hedâna allâh ve mâ tevfîtî ve acsâmi illâ billâh leqad jâet rüsulü rabbina bilhaq, sallu alâ rüsûlün la muhammed Allah'ım salli alâ salli Salli ala tabiib qulubina Muhammed Allahum Muhammed Allahum salli ala sayyidina ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhu'l-lezeyine aman'u ıza qumtum ila sala'at faksilu faksilu ujuhakum ve aydayakum ila almarafıq vamsahu rūūsakum vamsahu bir rūūsikum ve arjulakum ila lk'abain ve'in kuntum genuban Allahü Alametullah, manfağın abı el-Kur'an al allah Teala ve Tekaddes Hazretleri meclislerimizi günahlara kefaret olacak, boyunları cehennemden azat ettirecek ve cennette dereceleri terfi ettirecek meclislere ilhak eylesin. Amin. Efendim babamız Hacı Alaedder Efendi Hazretleri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 Büyüklerin kelamlarından Celsetün Hayrun min elfi Hacetin Bir oturuş vardır ki Bir mecliste bulunuş vardır ki Bin haçtan hayırlıdır Bu ne demektir? Eğer diyor Mevla ile bir Huzur üzere onu da tefsir ediyor Alimler ibare yazmış Arapça <gülüyor> Yani bir insan bir mecliste oturur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 gitmiş Arafat'a Müzdeli Beye hiç Allah ile bir kere huzuru yok böyle bin tane hat yapacağına diyor bir yerde oturursun da Allah'tan haberin olur ne demek bu İnşallah bu meclisler çok haça umreye bedel ilim verecek meclisler olur hep sizin almanıza bakan çünkü bizim konuştuklarımızda Allah'ın izniyle tabi ayet hadis konuşulur ama yine de hisse kimindir Dinleyenlerindir. Allah hissenizi büyügesin. Amin. Amin. Şimdi alimlerden sözler naklediyoruz. Nakledmeye devam edeceğiz. Bu meclislere teşvik hakkında. Ondan sonra 54 farzdan kaçınısını okuyacağız. Üçüncüsünü. Neydi konu? Abdestdi mesela. Teşvik için. Yani biz teferruata fıkatam giremeyiz, teşvik olarak faziletini okuyacağız, evet. 34, hoz 44, araba soyulmuş acil. 34, hoz 44, bu araba soyulmuş. Soyulmuş dedim mi kaka hemen? <gülüyor> Ama Allah gün günahlarına kefaret etsin, Amin. İnşallah ıı, derecesini hali etsin. Amin. Evet. Çünkü Allah yolundadır, Allah yolunda gelmiştir, Allah yolunda gelen adam tabii arabasına bir zarar da gelse. Allah yolunda ona isabet etmiştir. Şimdi bunu bir de maça gidince de olabilir bu. Sinemaya giden de kapıda arabayı bırakanın başına gelebilir bu. Ama orada hava alır. Ama burada başına bir şey gelende hava almaz. Sevap alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmağı yaralandığı zaman mübarek parmağından kan akarken parmağına ne diyordu? Hel illaiz illa isba'un ve fi sebilillahi illa'i sen bir parmaksın, evet biraz kana bulandın ama ne kam ki? Çünkü çektiğin Allah yolundadır. Yani Allah yolunda olduğu zaman değil araba soyuldu, kendin canın da soyulsa Allah yolundaysa kazancın çok ama fuzuli yerlerde ise zararın cabası. Çünkü hiç karın yok. Niye? Allah sorar ki sana niye geldin buraya? E ya Rabbi benim işte e şu, şuyumu çaldılar, buyumu çaldılar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 sen de öyle araba soyuldu deme bir daha Adam <gülüyor> heyecanlanır tamam, bazı değil. adamın kalbi olur birden bir şey olur ne sen ödeyebilirsin ne ben ödeyebilirim sen diyeceksin ki aracının başına çünkü böyle oldu mu çok önemli adam şimdi bir ilan yapıyor diyor ki cenazesi var <gülüyor> şimdi bu adam araba soyuldu diyen ona ne yapar hamd etmesi lazım niye ya şimdi bu deseydi ki cenazesi var adam bu sefer mı öldü Çocuğun mu öldü, anam mı öldü, babam mı öldü? Bak şimdi elham'a. Böyle elham yaptırmamak için dışarı çağrılır. Orada gereken şey dışarı çıktıktan sonra söylerir ki Efendim ama bu da düşünüyor ki şimdi bu arabanın başına gelip göreceğine ben şimdiden diyeyim ki alışarak gitsin diye. Bu da öyle düşünmüş olabilir ama artık kar zarar hesabını iyi yapalım. ibn Hasan Hasenli Adas radıyallahu anh buyuruyor.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 Cuma gecesi Allah ayet-i hadis, Allah'ın ayetleri okunacak mecliste e bu tabii iyiler arasında olduğumuzu gösteriyor. İyilerle bir araya gelmekte hiçbir fayda olmasa, sadece tek haslet olsa o da yeter. Ki dolu var. Haftalarca daha da sayarım, sayacağım. Ama bir tane olsa da yeter. O da nedir? Ve yecbu himemihim ve kulubuhum leke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 bu adam artık aşağıyı görür, yukarı görmez. Bu şimdi ya iyidir ya kötüdür. Tamam mı? İyi sana kızar. Niye kızar? İdavullahil cenaze vahtamal ercal ala anaqin. Fen kan fi salihatan qale, "Qaddimuni qaddimuni." Fen kan isvadalik qalad. "Ya veylaha, eyne tadhhabu nbi'a?" İşmuu sawtaha kullu şeyin illa insan.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 Hey, hey gidi bu yazlıkları, bu kışlıkları Efendim işgal ettik, iskan ettik Ne namaz kıldık, ne oruç tuttuk Ne zekatımızı verdik Ne bir alimi, veli, bir müslümanı Misafir ettik, bu kadar evlerde Başımıza bela oldu, dünya Malımızı da bize soracaklar şimdi, adam Daha beter gördükçe ne oluyor? Hayflanıyor Zekat vermeyen adama ne yapacaklar? Biriktirdiği altınları Gümüşleri ne yapacaklar? Evleri Malları, mülkleri ne yapacaklar? Ha, oturduğun evde zekat yok yazlığın olsa yazlıkta da zekat yok çünkü 3 tane evin olsa otursan hepsinde zekat yok onu demek istemedim fıkıh olarak konuşmuyorum ama malın mülkün olduğumu sorumluluklarım vardır ya, bu sefer hepsini yılan halinde boğazına dolayacaklar ahiret böyle adama şimdi sen onu şurayı da gör burayı da gör gezdiriyorsun o görür ölen görür ölen duyar ama ne yarar Niye yarar? Sen desene ki efendim. Onun için e, sünnette nedir? Ölen adamın defninde gömülmesinde aceleci davranmak sünnettendir. Sebep? ise o leş dünyadan kurtulur. Kötüyse yakınları, gömenleri bir an evvel ondan kurtulur. İki halde de çabuk gömülmekte ne var? Kurtuluş var. Fayda var. Allah Teala bizi dünyadan kurtulanlardan eylesin. Amin. Öldüğümüz zaman bizi leş dünyadan kurtulanlardan eylesin. Amin. Hiç arkasına dönüp bakanlardan eylemesin. Amin. Ya, dünya'yı hasta çekenlerden eylemesin. Amin. Amin ya çabuk gideyim. Katimuni katimuni. Üsküdar'da bir nene vardı Efendi Azizlerin ikivanlarından mesela biz ta çocukken o, o nene vefat ettiğinde mesela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 bütün millet ah olacakken benim uğursuzluğum yüzünden bile ah olmayabilir ben öyle bozuk adamım ama bu cemaate bağışlanırım diye düşüneceğim düşünüyorum demiyorum ha düşüneceğim düşünmeliyim düşünmeliyim düşünüyorum dediğim zamanda e tabii ki yani düşünüyorum inşallah düşünebilirim onu düşünmek biraz zev meselesidir hal meselesidir yani o laflan konuşularak ifade edilemez ki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 yani göz dikemedin, yükselemedin, himmet kullanamadın diyelim. Ne olursun? Ben Selim de minel havatirir radiye. Ve lem yaku şeyun min zalike. Ben kötü düşüncelerden, işte vesveselerden, Allah'ın gayri dertlerden selamet bulamadım. Bu hoca bende senin anlatıyorsun şunu kazanır, bunu kazanır. Bende de böyle bir hal yok. Peki yine de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 yeter. Anladınız? İnşallah. Demek ki kıymetini bilerek devam etmeye çalışacağız inşallah. Daha da bu hususta giri vaatlerden böyle az, az az az okuyacağız. Şimdi ne dedik? Bizim mükellefiyetlerimiz var. Vazifelerimiz var, mesuliyetlerimiz var. Biz sorumlu insanlarız biz yaratız.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 Şimdi de o konuya o kadar çok üzerinde duracak halimiz yok. Ancak kitaplarımızda bunları beyan ediyoruz. Okuyanlar istifade edecekler. Allah Teala ne budu istadimle? Ya yel'dine aminu, ey iman etmiş kullar, ida quntum ilas sala. Namaza kalktığınız zaman ne demek? Namaza kalkmayı istediğiniz zaman. Yoksa namaza kalktığın demek tam tekbiri biri alacakken doğru kitapta sal. Bu demek değil.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 Kabirde ne yapacaksın? Kabir çok acayip meseledir bu taharet, temizlik, abdest meselesi kabirde patlak verecek. İstenzu minel idrardan sakının fenan ve azabil Kabir azabının toptanı idrar sıçramasındandır. Efendim, donuna akıntı düşmesinden vesaire efendim rihat etmediğine ayakta işediğinden veyahut neyse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 hepten de kısıntı yapmayın yani. topuğa değdi değmedi bırakmayın yani. çünkü hadis-i şerifte rasulullah ne sordular sallallahu aleyhi ve sellem ya rasulallah sen bu kadar kalabalık insanlar içerisinde cinler de dahil olacak mahşere gelince karışacak birbirine ümmetini nasıl tanıyacaksın sorusuna verdiği cevabında ne buyurdu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 Mentevezzakim abdest alırsa diyor, hemen peşinden mutlaka şöyle söylüyor. Fe ehsenel e abdestini güzel alırsa diyor. Bak abdest alırsa diyor, hadislerin çoğunda, abdest alırsa ile bırakmıyor. Fe ehsenel vudu e abdestini güzel alırsa. Bazen hadislerde fe budu e çıkıyor. Yani abdestini tamamlarsa, tam alırsa. Bütün bu müjdelerde mesela peşinden Khamşü salavatin iftar <gülüyor> adlahu te'ala alel-ibad Beş vakit namazı Allah kulağına farz etmiş mesela. Men tevalla. Abdest alacak. Abdesi güzel alacak. Ondan sonra ve sallâhûnneli vaktînne. Namazı vakti vaktine kılacak. Ve yetemme rükû ve sujûde unu. Rukûlun seycesini tam yapacak. Çekâne hakkâne alellâhîn Allah'ın o kulunu affetmesi Allah üzerine bir hak olur. Mutlaka affedecek. Fakat bütün bu müjdeler nereye baştan dayanıyor? Abdeste dayanıyor. Ve abdesti de mutlak söylemeyip de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 Eşhedü enne Muhammed'in abdu'u İlk farz ne? Zikir. E iman kelimesi Bunu söyleyeceksin daha. İkinci farz Neydi? Setre avret. Elbise giymek Şimdi, Elbise giymeden avret yerlerin açık vaziyette abdest alınır mı? Besmele çekeceksin Daha tarafın çırıp çıplak nasıl besmele Çekeceksin. Abdese başlarken ne Çekeceksin? Besmele Çekiyor musunuz? Çoğu unutuyorsunuzdur Besmele çekersen ne oluyor? Kusül sevabı alıyorsun. <gülüyor> Hadis-i Şerif'te öyle buyuruyor. Evet. Ben tevallah Ve deke resmallahu aleyh Kim Allah'ın adını zikredip de alır, Bismillahirrahmanirrahim diye başlarsa Ne oldu? Bütün bedenini yıkamış gibi oldu. Yani kemen Resele cemya bedeni Ama besmelesiz abdest aldı, sadece yıkadığı yerleri yıkamış oldu. Besmele çekseydin bütün vücudunu yıkamış gibi oldu. Ama cülüp olduğunuz zaman ben bir besmelele abdası alayım diye deseniz sıyıramazsınız. O cülüp olan ne yapacak? O boy abdası alacak. Bu o demek değil. Bu fazilet bakımından. Kusülün sevabını kazanır. Yoksa kusül yapmış. Olmaz. O ayrı bir şey. Ondan sonra. Efendim elleri dirseklere kadar illaki burada hudut var. Aman burayı geçmesin diye bir şey yok. Ya ne var? Parlaklığını uzatmak isteyen uzatsın. Yani paylı vaziyette biraz üstünü de yıkasın. <gülüyor> Başlarınızı ne yapın? Mes Meseli. Nasıl mesediliyor? Kaçta kaçı? Dörtte biri. Başın tümünün dörtte birini mes bize göre nedir? Hanefi mezhebinde. <gülüyor> Farz. Her mezhepte başın mesi farz da orada miktar meselesidir. Hanefi'de en azından ne olacak? Dörtte bir olacak. Ha bu dörtte bir şöyle yapsan da dörtte biri alır değil mi? Yeni suyla. Yeni su çekeceksin. Dört böyle başına bir sürdü mü dörtte bir eder. Ama müstehabı nedir bunun diyelim? Kaplama mes. Kaplama mes nasıl olur? İşte kaplama mesi kitaptan abdestli saatten onu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 O müstahameliği Mesih'ün değil. Bu ne? sonra Me Mesih'ün bunlar sokulacak. Bu küçüklerin için evvela açmak için. Ondan sonra bu. Bak şimdi bunu incelemişler etmişler biz bunu talebeliğimiz çocukluğumuzdan tabii fıkıh kitaplarında geçiyor. Duymuşuz öğrenmişiz de hikmetini bilmiyoruz. Zaten hikmetinden de sual etmiyoruz. Biz ne buluyorsak doğrudur diyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Anlatıyoruz ama şimdi mesela diyorlar ki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 Bunları bize anlatmakla başlayın değil mi? وَاَرْجُلَكُمْ Ayaklarınızı da yıkayın Nereye kadar? i̇lel kabein, Topuklara kadar Topuklara kadar yukarıda çıksan Olur, topuğa kadar yıkamasan Olmaz İne başı kadar kuru yer kalsa Abdestin olmaz, topuğa kadar farz Çokları ayaklarını Yıkarken tam topuklara kadar yıkamıyor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 Bir daha sıvazlayacaksın topuğuna kadar. ondan sonra bir daha açtığın zamanda, bir daha yıkadığın zaman da oldu üç. Sen musluğu hiç kapatmadan bir sokuyorsun altına, elini de bir böyle böyle yapıyorsun. Ne bir buçuğu belli, ne iki buçuğu belli Böyle şey olmaz. abdest ciddiyet ister. Üç kere yıkayacaksın Ne olur mu ya? Yani sen efendim adam nasıl iş ya? Ben iki rekat namaz kılana kadar adam abdese giriyor abdese alıyor geliyor benim yanıma benden evvel bitiriyor sünneti dört rekatı benden evvel bitiriyor buna zaman abdest aldı ya ben adam dört rekat kılana kadar anca abdest alabiliyorum ya ama demek ki yalap şalap değdi değmedi meseleleri üç mü oldu iki mi oldu bir mi oldu ama tabii ki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 rivayet. Yani 20 senelik namaz bir müstehabın terkide. Bizim durumumuz ciddiyetsizliğimiz, lahaliliğimiz, şu abdest namaz işlerine la kayıtlığımızı tasavvur edemezsin ya. Onun için bizim abdestler niye rızkımızı art, bereketlendirmiyor? Bizim abdestler niye ömrümüzü uzatmıyor? Halbuki hadis buyuruyor. "Lümalet tahareti ve selleke Abdeste devam et rızkın geniş olacak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 Nerede kaldı ki alttan mı, üstten mi? Adam onu müstahap ne müstehapın lafı mı olur ya? Ben abdest alıyorum da sen de bana müstahaptan bahsediyorsun. Millet namaz kılmıyor be! Elini ayağını yıkamıyor, ben yine yıkıyorum, sen bana ne inceliyorsun? Ne olur mu ya? Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. خَلِّلُوا وَصَابِعَكُمْ قَبْلَا اَنْ تُخَلِّ لَا نَارُوا جِهَنَّمْ Cehennem ateşi sizin parmaklarınızın arasını filallamadan önce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 Mahmut Ali Rıba, böyle gidiyor. Onların çocukları, onların torunları, bunlar ehl Şimdi Mustafa İslamoğlu ne yazmış tefsire bu ayetin kenarına? ehl Beyt'e göre ayak yıkamak şart değil, ayağını mesetsen olur diyor. ehl Beyt'e iftira oluyor bu. Çünkü Hz. Ali ayak yıkamaz mıydı? Hazreti Hasan ayağına mes mi çekerdi? Böyle bir şey olabilir miydi? Bu kadar imam geldi geçti Ehlibeyt, Ehli Sünnet hepsi bir. İmam cafer Sadık 12 imamda en büyük imamlardan. Kimin hocası? İmam-ı Azam'ın hocası. Kimin şeyhi? Beyazıt Besthamin'in şeyhi. İmam-ı Azam'ın da aynı zamanda şeyhi. Hiç ona diyebilir ki ayağını yıkamıyordu? Allah. Allah. Ehlibeyt'in halbuki ayağını yıkamayan kimler? Şiiler. Ha, sen desene ki Şiiler ayak yıkamaz. Öyle demiyor.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 Halbuki taberi ne diyor? Yıkasan da yetmez. Ovalaman lazım diyor. Gasil ve masih olması lazım diyor mesela. Şimdi hoca efendiler bunları yutmuyor tabi değil mi? Size yutturabiliyorlar. Siz bakıyorsunuz Mustafa İşlem oğlum marka, şöyle hoca, böyle hoca. Şimdi millet ihtilafa girdi. Kübbeli mi doğru söylüyor, bu mu doğru söylüyor? Allah ve Resulü doğru söylüyor. Şimdi kadınlar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 Allahümme. Ha ne demiş şair? Men zelzi ma sa'aqat ve men lehu'l husna fakat Muhammedu'l hadi'l ladhi alayhi Cibril hebat. Efendim hatırladı bunu. Şimdi evliya ulema aralarında konuşuyor. Kim hiç kötülük yapmamış? Öbürü soruyor. Kim bütün iyilikleri yapmış? E kimse cevap veremince Cebrail Asem cevabı veriyor.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 Bak Arifan dergisi çıktı. Bekliyor muydunuz? He? Hiç bekliyor gibi bir haliniz de yok. <gülüyor> Mübarek adam neler var, neler var, neler var. Bunda ne ilimler çıktı bu sefer? Şimdi, efendim ikinci yazı da ben yazdım. Evvela tabii ne yaptık yeni olarak? Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizi murakabe yap yakarken, yaparken yakalamışlar. Hiç haberi yok tabii. Aa, Mevla ile beraber. Hiç daha böyle bir şey yakalanmamıştı mesela. Erirsin böyle yani. Eritir yani adamı böyle. Böyle durdu mu gider dağlar altına erir. Şimdi burada biz ne yaptık? Efendi Hazretleri ile Bir ayda gidiyoruz. Kaç kere gidiyorsak bize neler söylüyor? Neler buyuruyor? Size ne lazım? Bunları yazdık. Burada Efendi Hazretleri'nin sohbetini yazmadık. Yine kendi evinde oturdukları. velakin buradaki yazılarda ne bulacaksınız? Bana net buyurmuş? Biz ona ne sormuşuz? O ne cevap buyurmuş? Bütün onların hepsi bu ay yazıldı. Her ay inşallah görüşmelerimizde buyurduklarını size yazacağım. Buna da bayağı oturduk. iki saat, üç saat uğraştık da yazdık. İnşallah. Allah razı olsun diyen de yok yani. Hiç. Evet, Allah selamet versin. Amin. Efendi Baba Ali Efendi'nin kabri şerifini ziyaretinde efendi Hazretimiz. Ondan sonra bayağı güzel haller var. Hemen ikinci yazı. Fakirin yazısı. Tamam. Ne yazmışız? Mustafa İslamoğlu Yecüc ve mecucu da inkar ediyor. Nereden yazmışım bunu? Bak, sayfalarca yazmışım, bütün delilleriyle beraber kaynakları atlarında efendim okuyun bakalım. Şimdi burada Yecüc Mecüc diye Kur'an'da söylüyor, set olduğunu söylüyor, settin arkasında kaldıklarını Kur'an söylüyor. Set'in kıyamete yakına kadar açılmayacağını Kur'an sözü hepsinin ayeti burada hepsini. Bu kadar ayetleri üstüne yazmışım İstediğim meale bak Kim yaparsa yapsın bu ayete Yanlış bana veremez Sette Set kıyamete yakın açılacak Hepsi böyle yazılmış ayetlerle Fakat bu adam Bir yorum almış Kimden almış onu? Musa Carullah'tan Musa Carullah kim?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 e ben sana burada beş saat oturdum gece uyumadım Bu yazı hazırladım Sana telefonda beş dakikada nasıl anlatayım Bir yazıdaki reddiye beş saat sürüyor Bunun reddiyelerini yapmak akşam ömrümün beş senesi gider Herif o kadar kitaplarda yanlış yazmış E şimdi ben sana bunu beş dakikada nasıl anlatacağım telefonda Hocam ne yanlışı var Ya kardeşim al diyorum dergi yok Ya sen bana bir anlatsana Bu neye benziyor İşte ayaküstü işler Dedik ya çocuğunu emanet etmiş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 O zaman iş düştü Top bizden çıktı Geçen sayı yazdık bunu Geçen sayı ne yazdık İslamoğlu ne inkar etmiş Geçen sayıda yazdık El ve ayak kesme İslam'da Maide suresi Bunu yaymalıydınız Ne yaptınız bilmiyorum Bu sayı inşallah çok dağıtacaksınız Yahu Mübarek insanlar hiçbir ilmi faaliyetleri olmayan sırf tarihten yazıyor efendim şuradan buradan kenardan derme çatma adamın dergi 150 bin satıyor bazı cemaatler 100-150 bin şu dergi daha 5 binden 10 bine çıkamıyor ya bu nasıl bir iştir ya ne anlayışsız bir cemaatliktir bu bu cemaatin hepsi buna sahip çıkmalı her tarafa bunu dağıtmalı bu ehli sünnetin sesi ya bu bir cesaret ister ya. Kimse yazmıyor bunları. Kimse yazmıyor. Daha kitaplaştıracağız inşallah. E dün gece Yahudi Hristiyanların cennete gireceklerini savunanlar cennete giremez. Bu kitabı hazırladım. Bak dün gece de bitti gece. Ben her gece işteyim. Dün gece o kitap bitti. 170 sayfası bana ait. Ondan sonra Mehmet Ali Hoca ait. Ondan sonra Ali Eren Hoca ait. Ondan sonra Hüseyin Avun Hoca ait. 400 sayfa kitap. Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen hiç kimse cennete giremeyecek. Kesin ispat ettik. Bütün ayet mahdis dökümanlarıyla. E şimdi bunlar bir çalışma ister. Bu bir gayret ama e çalıştı çıktı meydana. Adam okumuyor. Adam dağıtmıyor. Ondan sonra milleti la la la Allah diyen kurtulur. Nah kurtulur. <gülüyor> Muhammedur Resulullah demeyen, Muhammedur Rasulullah inanmayan, Muhammedur Rasulullah uymayan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 Kitaplarımız inşallah kalacak. Biz faniyiz ölüp gideceğiz. Geçmiş büyüklerimiz ektiler. Şimdi biz yiyoruz. Onlar yazdılar. Şimdi biz okuyoruz. Biz de ekelim de bari gelenler yesin. Eklegad garaşu hatta ekelna ve innena lenagrisu hatta yekulen nasu ba'dena. Değil mi efendim? kavl üzerinde bu geçer. Zihni Efendi'nin beytlerinde. Onlar ektiler biz yedik. Biz de ekelim bizden sonra yesin. bizden sonra gelen nesillerimde, hatta şu anda yaşayan toplumdaki fertlerinde bir kişi kafir olmasın ya. E buna uğraşmak lazım eli sünnetten dışarı çıkmasın. bunun başka çaresi çözümü yok. Evet. Şimdi, adi Kerime uzun ve inkütbücüyü ben. Eğer cülüpseniz demek ki ayakları da yıkayın, ayakları mesetmeyin. Aya mesetmek Şiilikte var, Ehli sünnette böyle bir şey. Yok, ehli Beyt ehli Sünnettir. ehl Şiilik ispat etmeyin. ehl Beyt bizim imamlarımızdır. Evet, ayaklarınızı yıkayın, tabuklara kadar. Ben gönülüm ben. eğer cünüpseniz, tat haru, tertemiz olun. Yani boy abdesti alın, baştan aşağı, yıkanın, iğnenin ucu kadar kuru, yer, da kuru yer, bırakmayın. Ayağınıza sakız yapışsa, boya yapışsa, bir şey olsa, suya mani olsa, guslünüz olmaz. Abdestin farz olduğu bölgeye rastlasa aslasa abdestiniz olmaz. Bunlara dikkat edin. Evet. Ve eğer çok hastaysanız, yani mesela ne oldu efendim? Ee, bir yerin sargılı. Ee, Buraya su değdiremiyorsun. Sargı sarın. Ev alaseber yahut yoldasınız, yolda su bulamadınız. Ev cehadin minkum Efendim büyük abdest bozdunuz. Biriniz sizden ayak yolundan geldi. Evlames cumun nişa yahut kadınlarla Efendim cima ettiniz. Yani cinsel münasebette ne gerekti? Gusül gerekti. Felem tecidümaen. Siz su bulamadınız. O zaman ne yapınız? Bu ayet devam ediyor. Feteemmemu sa'iden tayyiba. Temiz bir toprağı efendim kastediniz. Onunla teemmüm ediniz. Femsehû bivucu'yikum ve idîkum. Minu. nasıl yapınız? Kur'an ona da temas ediyor. Ellerinize ve yüzlerinize ne yapın? Toprağı sürünüz. Bak orada ne kadar farz?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 Ayetlerin inmesine sebep oldu. Hadislerin vuruduna sebep oldu. Sebebi nüzül, sebebi vurud dediğimiz olaylar ortaya çıktı. Allah onlardan razı olsun. Amin. Derecelerini ailesi bizim tarafımızdan onların hayırla mükafatlandırsın. Amin. Evet. Ee, teyemmüm bahçesi. Abdest misalesine çok dikkat verin. Çok önem verin. Abdest misalesine okuyun. Gusül de onda var. Teyemmüm de onda var. Teyemmüm bile lazım oluyor. Ara sıra bize bile teyemmüm lazım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 Çünkü teyemmüm de ne yapar? O arada abdest alana kadar vakit geçerse abdestsiz ölmemek için ölüm gelirse abdestli ölmek nasip olur? İşte hadis şerif Efendimiz'in hizmetçisi kim? Hazreti Enes. Ne buyurdu ona? Sallallahu aleyhi ve sellem اِنِسْتَطَعَةَ اَلَّا تَزَالَ عَلَىٰ Devamlı abdestli durabiliyorsan bunu yap. Gücün yetiyorsa abdestsiz hiç durmamaya bunu yap. Hiç abdestsiz durmamaya bak. Fe inne may'ati melekul mautu ala Ölüm meleği geldiğinde adamı abdestli bulursa ona şehitlik makamı verilecek. Abdestli ölen şehittir. Ve efendi baba Hazretleri Alehirrefen bağımızın hadis-i şerif yazmıştır. Kendi Kur'an'ın kenarında gördüm. Kitaplarda da var. Abdestsiz uyumayın. Eğer yünüpçe çok yorgunsa hanımıyla bir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 Onsuz da geçemiyor İlsilu <gülüyor> ayunikum. Söze bak. Yüzlerinizi gözlerinizden akan suyla yıkayın. Yani Allah korkusundan ağlayarak. Vasilu elsinetekum, bilzikri kalikum. Dillerinizi neyle yıkayın? Yaratıcınızın zikriyle yıkayın. Dil guslü Devamlı zikir. Vaxsilu kulubekum, bixash yekirabikum. Kalplerinizi neyle yıkayın? Rabbinizin korkusuyla yıkayın. Allah korkusu kalbe girdi mi? Kalp kuslulur. Vaxsilu <gülüyor> zunu bekum, bixtevbeti barikum. Adam zina etse, zinadan sonra elli suyla yıkansa, yetmiş okyanusa dalsa çıksa, tevbe etmezse, pisdir, leştir. Günahlarınızı yıkayın. Neyle yıkayın? yaratıcınıza tevbeyle yıkayın. Fübâsilû a'dâekum bilmâ'i yenfe'ukum. Sonra da kalan uzuvlarınızı suyla yıkayın ki o abdest size yarasın, o gusül size fayda getirsin. Güzel bir söz? Sözlerin şahı, şahların sözü. Sözlerin efendisi, efendilerin sözü. He? E, Yahya bin i Razi Hazretleri çok büyük, sözü de çok büyük. İnşallah Rabbim amele Cümlemizi muvaffak. Eyleye. Kaçıncı farza geldik? Ama haftaya ne yapacağız? Kutsi vazlardan. Hangi vazdayız? İşte bakarız onu ben bulurum oradan. Siz beni atlatamazsınız. Öyle üç beş dersiz şimdik şaşırttırsınız. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Şimdi ne yapıyoruz? Bir de size vazife verdik. Oturun bir sessiz olun. Beş dakika. Selam Risalesi. Safer ayı geldi. Selam Risalesi'nden şu dua her gün okunacak. Allah belalardan uzak edecek Bu geceden başlayın Yarın da okuyun her gün okuyun Safer ayında belalar çok artar Onun içindir ki Her kim Selam Risalesi sayfa 150-151 150 151 sayfada bir dua var Bunu her gün okuyorsunuz Gerideki günler okuduk Okumadıksanız başlayın Çarşamba günleri özellikle okuyun ama Kitapta diyor ki Ben bu kitapta yazamamışım bunu Sonra başka kitap gördüm. Onu not aldım ama duası burada var. O not burada yok. Safer ayının her günü bu duayı bir kere okuyan bir daha seneki safer ayına kadar hiçbir belaya çarpılmayacak. İnşallah. 150. sahibede 151'e devam ediyor. Ben bunları size hatırlatıyorum. Başınıza bela gelsin istemiyorum. Sizi Allah için seviyorum. Tamam mı? Böyle boşuna bağırmıyorum burada. Ondan sonra... Şifa ayetleri yeni çıktı. Bunu da size gösteriyorum her bir rüzum için şifa ayetleri. Bu kimin kitabı? Kim yazmış bunu? Biriniz diyemeyecek misin? <gülüyor> Maul aynayn. Bak şu başta. Maul aynayn Hazretleri'nin tercüme halini yazdım. Kaça kadar? 7'den 10'a kadar Maul aynayn Hazretleri kim? 100 sene evvel vefat etmiş... Fransızların işgaline direnmiş, Moritanya'yı kurtarmış, bağımsızlığa kavuşturmuş. Büyük alim, büyük veli babasına büyük şey. Bu zat onun önüne tercümesini niye yazdım? Kitapta gördüm ki bir alimin tarihçesini tercüme edip millete yazan kıyamet günü onun şefaatine girecek. Onun için yazdım. Bu Türkçe'de yok o kitabın sahibi hakkında malumat. Maul büyük velidir. Allah dostlarındandır. Onu yazdım. İçindeki şifa ayetleri de Hangi uzmanı okunacak hiçbir kitapta bulunmayacak ayetler. Bu sabah Rüyam'da gördüm. Maul Aynen Hazretlerini gördüm. İlk görüyorum tabi Rüyam'da da ilk görüyorum. Böyle büyük siyah arabalarla geldiler. Bir yerdeyiz. Onun tekkesine gitmişiz. Moritanya gibi bir yerler. Fakat orada yani gözlerine bakılamıyor. Öyle bir nur. Seyyid ve Resulullah'ın torunlarından. Burasına doğru bastı beni. Göğsüne. Böyle kabul etti. ...dedi ki alimlerin efendim epşet hesaplarıyla şu bu havas kitaplarla uğraşması gerekmez. Arapça söyledi bunu ibare. Arapçası da kulağımda kaldı uyandım rüyadan. Neden? Biz onun ne yaptık kitabından tercüme yaptık ama öyle çalıntı alıntı yapmadık. Ne dedik? Mağula'nın hazretleri yazmıştır. Mağula'nın hazretleri şöyle şöyle biz attır dedik. Onun için bize inşallah dua etti şefaat edecek inşallah bu kitaptakileri diyor ki babam diyor, bir halifesiyle konuşuyordu, ben de çocuktum babam dedi ki vücuttaki her uzvun hastalandığı zaman okunacak bir şifa ayeti var ama çoğu bunu bilmez bunu gizli ilimler sahibi alimler bilir, bilen bilir bilmeyen bilmez ben de dedim ki içimden babam hem şeyhiydi babama rica edeyim babamdan yalvarayım da bu ilimleri alayım sonra babama söyledim babam da bunları bana diyor tek tek öğretti ben de diyor gelene gideni anlatırdım ama bir kitapta yazmayınca bunlar ne olur biri birini bilir öbürü bilmez sonra diyor bir kitapta bunları yazayım da ümmete bırakayım düşündüm Allah ona çok yüksek makamlar ihsan etsin o bunu yazdı biz de size yazdık vücudun her bir uzvu için gereken şifa ait. vücudun her bir uzvu şimdi Affedersiniz tenasül bu. Tenasül üzvunda iktidarsızlık olursa bunun için ne okunacak? Bunu yazmış kitapta ben de yazdım. Adam da diyor ki şimdi bunu nereden bulmuş? Ya ben nereden bulacağım bunu? Bunu kitapta yazıyor. Ben her şeyi tercüme ediyordum da hiçbirini atlamadım da tenasül üzvunda iktidarsızlık olursa bunun şifası için şunlar okunacak yazmış. Bunu atlasa mıydım? Bu ilimdir ya. Bu Allah'ın ilmidir ya. Yani şimdi ondan sonra iktidarsızlık oldu mu göreceğim seni. Ondan sonra geliyor hoca efendi ne var? E biz birleşemedik 20 sene oldu. Bana nuskayaz. Sana ben ayet yazıyorum okutana. Yahu Selim'in imamı Ömer efendi var. Efendi Hazretleri anlatırdı. Kadının birisi geldi. Kapıdan çıkarken dedi. Hoca efendi ne var? E ben dedi bana bir nuskayaz da dedi. Kocam beni sevmiyor dedi. Hoca da dedi şöyle bir baktı dedi. Efendiden duymuşum bunu. ''Hanım sen de o kadar çirkinsin ki sana nuska da kere <gülüyor> Şimdi yani kardeşim, biz böyle mi yapacağız? Adam geliyor özelden, hocam özel görüşelim. E buyur, telefonda olmaz. E biz evlendik, bir şey yok. E, ne yapacağız? E, kardeşim bak ayetler var, şunu okursan, şöyle olur. İktidarsızlığın da çaresi var. Bütün dertlerin devası Kur'an'da, başına hastalık gelende... Şifasını Kur'an'dan aramayana Allah şifa vermesin diyor Muhammed Mustafa. O zaman Kur'an'da her şeyin şifası olduğu çıkıyor. O zaman da bunu bilmek lazım geliyor. Bu şimdi rastgele olmaz ki. Kalkıp da o hususta alakalı ayet var. Ölüyü diriltme ayeti. Ölüyü diriltme ayeti ne demek? Bir uzvun çalışamaz hale gelse ölü gibi Allah onu canlandırmaya kadirdir. Ama sen bunu harama kullanırsan haram olur. Helala kullanırsan Helal olur. Hanımınla ilişkine kullanırsan, bunu faydalanırsan sevap olur. Bir insan hanımıyla cemaatli zaman Allah ona cennette ne yazar? Bir köşk yaratır. Niye? Çünkü haramla yapmadı, namuslu hanımıyla birleşti diye. Ya onu haramla yapsaydı cehenneme gidecekti. Onun için İslamiyet her şeye mana verdi. Hiçbir şey boşuna değil. Bunlar tabiat kanunları değil. Bunlar Allah'ın yarattığı kanunlardır. Ona göre İnşallah hizmet edelim. Efendime sana söyleyeyim. Şimdi dernek bizim bu derneğimiz bazı sıkıntılar oldu, sıkışıklıklar oldu, borçlar oldu, düzelemedi. Söz verenlerde, vermeyenler oluyor. Gevşeklik yapanlar olduğundan dara düşme durumu var. Böyle dara düşülünce ben kime anlatacağım? Size anlatacağım. Dernekten yardım istediler. Buraya da kağıt yazdılar. Ben bu işin bir şeysi değilim. Dergide yazı yazarım. Para almam. Radyoda konuşurum. Para almam. Dernekte gelip sen konuşurum. Dernekten para almam. Allah şahittir. Allah razı Ama bu hizmetlerin yürümesi için maaş alanı var. Elektriği, suyu, doğalgazı vesaire hizmetler görülüyor. Burada tabi krizler de olduğu için taahhüt eden veremiyor falan. Hiç sıkıntı yaşanıyor şu anda. Allah rızası bu gece yardım istiyorlar. İnşallah yardım edersiniz. Siz ne verirseniz Allah yeni dolduracak. Söz kim veriyor? Allah söz veriyor. Ne buyuruyor? Benim gibi zengine borç vermeyecek misiniz? Herkes zengine borç vermek ister. Fakire vermek istemez. Ya ödemezse diye. Ama zengin olana ya böyle adamda alacağım olsun hesabı. Şimdi sizin de Allah'ta alacağınız olsun. Korkmayın Allah sizin paranızı yemez. Korkmayın. Ondan sonra şurada dükkan açtık. Arka kapakta var. Dükkan açtım. Ben kendimi açtım. Açabilir miyim? Helal mı? Helal. Hayır, size soracağız artık Fedmai. Müftüsüz oldunuz. <gülüyor> Hakemdesiz oldunuz. Bütün kurulları siz topladınız. Siz bizim sevgili cemaatimizsiz. Siz derseniz ki hoca yanlış yaptın, ben kapatırım. <gülüyor> Ama Allah zengine şuna buna muhtaç etmesin. <gülüyor> Biz kendimizin olsun, kendimiz hizmete harcayalım. Çoluğumuz var, çocuğumuz var, helal olsun. Böyle bir helal rızık peşinde olmak üzere. Burayı açmak durumunda kaldık. Çünkü telif ücretlerimizi alamadık. Telif haklarımızı alamadık. Birkaç senedir sıkıntılarımız var. Bu noktadan dolayı mecbur olduk. Geçim darlığına düştük. Bazı başka başımıza olaylar geldi. Borçlar araçlar çıktı. Babamızdan mütevellit. Bunları da ödemek zorunda kaldık. Altı aydır kan alıyorum. Size de ne diyorum? Efendim Kıvırcık şey, kızılcık şurubu içiyoruz diyorum yani kırmızı gördüğünüz zaman kan demiyorum kızılcık şurubu diyorum ha benim çok derdim var maddi manevi ama sizlerle aşarız ve şimdi bu dükkana inşallah burada neler satılacak bizim bütün kitaplarımız satılacak 15 Şubat Pazar 14 ile 17 arasında da açılış yapacağız ben de orada olacağım inşallah bir şeyler daha arkadaşlar orada bulunduracak bizim kitaplarımız olacak kasetlerimiz olacak inşallah şimdiden bir adım atacağım daha gitmedim bir ay oldu açtılar ben daha gidemedim baktım yok bir şeyim yok bir nefes şimdi bulunacağım orada da inşallah urahman biraz da kokular bulunacak Resulullah ben buyurdu ki tüccar olsam ticaret yapsaydım koku alıp satardım hadis-i şerif olduğu için sünnet olsun koku da dedim getirelim kokuların da özellikleri var hakiki amber olsun amber kalbe kuvvet verir ama nereye süreceğim? Burnunun içine doğru. Sen ne yapıyorsun? Burana sürüyorsun. Niye? Başkası koklasın diye. <gülüyor> Şifa için sürerse mi? millete iyi kokmak için burana süreceğim. Kalp açılsın istiyorsan burana süreceğim. Amber. Hakiki Amber geldi. Reklamlara başladık. Mis, <gülüyor> mis sünnettir ama hakiki mist. Bunları da buldurun. Gittim yerlerinden buldurdum. Öyle size rastgele karman çorman işi ben size reva görmem tabii ki misk Resulullah Efendimiz'in sünnetidir ne buyurdu kendisi misk sürerdi herkes zannediyor ki Efendimiz gül sürerdi gül sürmezdi teni gül kokardı koku olarak hangi kokuyu sürerdi misk bir de ut yalnız ut çok pahalı hakiki utlar çok pahalı Artık onlardan getirirler şimdi belki yok bizim o kadar sermayemiz yok ama amberle misk geldi bir de toprak kokusu var hakiki topraktan yapılma o da acayip bir şey ya. niye ki Öyle kokular var adama yaşama direnci veriyor. O keyfine bak. O kokulardan bir de toprak kokusu var. O da böyle bir mezarı. de bir çilane gibi gidiyorsun falan. Öyle kokular da var. Tercihiniz bilin Ama kalpten sıkıntı var. Hepimizin kalpler böyle yüzde yirmi yüzde otuz Amber kokusunu bırakmayalım. Bin senelik kitapta gördüm ben bunu. Bin sene evvel kitap. Amber kalbe kuvvet verir. Buralarınıza sürelim. Dükkan nerede? Hemen şu Yavuz Selim Caddesi 52 numara Yani şu dört yol var ya Dört yoldan park var orada parkın karşısı Müşteri çok olursa parka koyacağız diye Orayı da Parka yakın açtık yani İnşallah ilgilerinizi Bekliyoruz İlgilenirseniz telefonla da hizmet alırsınız Efendim Allah Teala Helal rızıklar hepimize ihsan Eyleye Amin Subhan rabbina alhamdulillah rabbil alamin. ve Ya Rabbi bizim derdimiz dileğimiz biz cennetini istiyoruz bize helal eyle ya. Ya Rabbi bizim korkumuz endişemiz azabından gazabından sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle ya Rabbi. Bu cemaatlerin alacağı var. Allah için geldiler gitmeden alacakları cennet onlara helal oluyor. Allahümme innene eseluke'l cennet ma karab ilehim kavlün amel. Naudubike minen nar. Ma karab ilehim kavlün amel. Allahümme naseluke min hayr Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhammed hamle illa ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Rahim, Ya Rahman, Rahim. eyle. Af olmadan çıkmamak nasibiyle. Amin. Gün dertlerimize derman kalka ile. Maddi manevi hastalıklarımızı müşkülünden halle hasan eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, yeniden başladı bu İsrail Yahudişi. Müslümanların başına musallat oluyor. Gazze'de Müslümanlar perişan oldular. Ne ev ne ocak. hiçbir şey kalmadı. Yardım da sokturmuyor. Millet para topluyor, götüremiyor. İlaç gelse erzak götüremiyor.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 Sen Yahudin Ateşini Söndür Ya Rabbi Ay. Ya Rabbi Belasını Buldur Ya Rabbi Ay. Ya Rabbi Seni Aciz Bırakamazlar Ya Rabbi Ay. Seni Yenemezler Ya Rabbi Ay. Sen Müslümanlara Acı Ya Rabbi Ay. Bebekler Hürmetine Ya Rabbi Sabiler Hürmetine Hayvanlar Hürmetine Lütfunla Muamele Ya Rabben Ay. Alemin Barek Cuma Gecesinde Ya Rabben Alemin Veya Hayran Nâsırihne sallallahu aleyhi Seyyidina Muhammedin Aleyhi Aleyhi Sallâbiye Sallâve Teslimen Kethîrâ Ve Elhamdülillâ Rabbil Alemin Arifan Dergisini Unutmayın efendi hazretleriyle çok tatlı görüşmelerimiz oldu hem onları okuyun hem bak bu İsrail'in belası bu meseleler röportajlar mustafa özcan hoca ehli sünnet adam diğer arkadaşlar röportajlar yapılmış filistin meselesine gazzeye ilgili olun onları okuyun tam kaynağından bilgiler alın müslümanların derdiyle dertlenelim allah hepimizin derdine derman halka eylesin amin, amin. Allahümme. allahümme salli ve sellim salli. Ve barik ve barik ala seyyidina ala seyyidina Muhammedin Nebi'l Ümmi el Nebi'l Habil'il Alil Kadri el Alil'l Azim'il Cahi Taala alihi ve sahbi Amin Amin Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve hamdlik ya rabbel alemin Muhammed Mustafa mescahid olsun Sallallahu aleyhi ve sellem hazir olsun Sallallahu aleyhi ve sellem Cuma gecelerinde duysun, duyuyor. Salavat-ı şerifler buyurun. As-salatu vesselamu aleyke ya Rasûlallah. Salatü salatu vesselamu aleyke ya As Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline ve l'âkhirîn. Sübhâne rabbike rabbil izzetihammâ yasifûn. Selamun aleyl mursaleine ve l'hamdüke ya Rabbel alemin. Filistin'de şehit olan, Gazze'de şehit olan bütün Müslümanların ervâhi için, siz cemaatlerimizin geçmişlerinden müminin müminat nervahî için. Cemile Uçar, dün vefat etmiş cemaatimizin kardeşi, ablası, onun da ruhuna bağışlanmak üzere. Ve bütün bu cemaatlerimizden ehli imanın, şimdi sağ olsalar burada bulunacak olan cemaatlerimizin nervahî için. El Fatiha.